Halem suresinde Allah subhanehu ve teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sen yüce bir ahlak üzerindesin dedi. Mekkeli müflikler gelip de şey diyemedi. Hayır bu böyle değil diyemedi hocam. Yani bu ayet şu demek hocam. Eğer Muhammed yalancıysa onun ahlaksızını ortaya koyun. Eğer o ahlak timsali ise o peygamber bitti. Hocam geçen hutbede anlattım. Tabi hutbede biraz daha detaylı anlattım. Tabi hutbe makamında olduğu için böyle vaaz verir gibi anlattım. O konuya kısaca burada da e, çok faydalı bir konu olduğu için özetlemek istiyorum. Nedir o da? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı hepimiz biliyoruz hocam. Tamam mı? Nübüvvetin en güçlü delilidir. Ve bunu cahız söylüyor. Hücecün Nübüve isimli kitabında. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin üç tane delili vardır diyor. Birincisi haber delilidir. İkincisi mucize delilidir. Üçüncüsü ahlak delilidir diyor. Müthiş bir nokta hocam bu. Gerçekten çok mükemmel bir şey. Şimdi ben bunu sana ispatlayacağım. Nasıl ispatlayacağız? nun vel kalemi ve ma ma ente bi ni'mete rabbiki bi mecnûn ve inneke le ve inne leke وإِنَّ لَكَ الْأَجْرَ غَيْرَ مَمْنُونٍ Ne zaman indi bu ayet? İlkden sure. İkra'tan hemen sonra birçok cumhur'a göre ikinciinden sonra sure bu. Bazı alimlere göre Fatiha'dan sonra inmiştir. Yani umumi olarak ilk 5 arasındadır. Ama cumhur ikinci olarak sure. Hocam hiç düşündük mü? Mekkeli müşriklere bir peygamber geliyor. Onları tevhide davet ediyor. Daha ilk başta ilk başta ayette diyor ki ve innelek ve inneke laala hulqin azim sen yüce bir ahlak üzerindesin diyor. Niye hocam? Onlar bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üstün bir ahlakta olduğunu onlar çok iyi biliyorlar hocam. Ahlakın en üstününde olduğunu zaten biliyorlar ama buna rağmen ayette ve inneke laala hulqin azim sen yüce bir e, ahlak üzeresin diyor. İbare öyle geliyor ki hocam inneki ki inne tekit bildiriyor. harf cerin başındaki lam tekit bildiriyor. Ala isti'lâ ve temekkûn bildiriyor. Yani sen muhakkak ki muhakkak kesinlikle ey Muhammed bütün güzel ahlakın üzerine kurulmuşsun, ala isti'lâ. Ahlak toplanmış, bütün güzel ahlak özellikleri toplanmış. Sen onun üzerindesin ve temekkûn. Bu ahlak sende karar bulmuş sonradan gelmiş değil. Bu ahlak sende karar bulmuş. Ve bu ahlak azim sıfatıyla sıfatlanmış hocam. Büyük bir ahlak. Şimdi buradan nereye geleceğiz? Bu ayet niye indi? Bu ayet Risaletin en büyük delilidir hocam. Mekkeli müşküler hiçbir şey diyemiyor burada. Bir adam düşün ki 40 yıl boyunca yalan söylememiş. Hiç yalan söylememiş. Sen kendisine emin demişsin. Emin demişsin. Adam 40 yıl boyunca en ufak bir yalana benzeyen bile... Tevil bile söylememiş. 40 yıl sonra bu adam dünyanın en büyük yalanını söylüyor. Böyle bir şey mümkün mü hocam ya? Öyle basit bir yalan da değil. Akşam neredeydin? Uyuyordum. Öyle basit bir yalan da değil. Öyle bir yalan ki anneyi babaya düşüren, babayı anneye düşüren, kadınla kocayı ayıran, evlatla anneyi babayı birbirinden ayıran, birbirini düşman eden, Kavimler kavimlere insanları birbirine düşerse savaşa sürükleyen bir yalan. Yani bir insan böyle bir değişim gösteremez hocam. Ahlaki hususiyetler, meziyetler böyle olmaz. 40 yıl boyunca yalan söyleyen bir adamın 40. yıl sonunda mükemmel bir sıddık, sadık olduğunu olmaz hocam, olmaz mı? Kendimizden biliyoruz. Ahlaki özelliklerimizi bir günde değiştirebiliyor muyuz? Değiştiremiyoruz. İyiyi de değiştiremesin, kötüye de değiştirmesin bir adam. 10 yıl mesela bir komşunun düşün hocam komşun var. 40 yıl komşuluk yapmışsın. Adam iffet timsaliye edep timsaliye. Senin aileni gördüğü zaman başını eğiyor. Efendime söyleyeyim. Toplumda böyle edep sahibi en ufak bir şekilde senin ailene yan gözle bakmıyor. Buna dair en ufak bir şüpheli davranışta da bulunmuyor. 40 yıl sonra bir duyuyorsun ki sen evde yokken bu senin evine girmiş malını çalmış karına kızına çoluna çocuğuna tecavüz etmiş. Böyle bir şey mümkün mü hocam? Böyle bir şey mümkün değil. Ahlaki hususiyetler bir yerden bir yere bu şekilde değişmez. Bir adam 40 yıl boyunca dost doğru olacak, Muhammedül Emin olacak, mükemmel bir ahlak sahibi olacak. 40. yılın sonunda yalan söyleyecek ve yalan da ben Peygamber. Ya böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olmaz. Bak hocam, şimdi yalan, yalan bir kişi de kötü meziyet olarak tek başına bulunmaz. Anlamadım ne dediğimi. Bak hocam. Yalan bir kişide kötü bir meziyet, kötü bir haslet olarak tek başına bulunmaz. Yani bir adam dört dört bir adam arkadaşım bu mükemmel bir insan ama sadece yalan söylüyor. Böyle bir şey değil. Yalan bütün kötülükleri getiren bir haslettir. Yalancı haindir. Yalancı sözünde durmaz. Yalancı arkadan iş çevirir. Yalancı insanların arasını bozar. Yalancı güvenilmezdir. Yalancı hırsızdır. Zaten hocam yalan bu kötü meziyetleri kapatmak için söylenen bir sözdür. Bir adamda onlarca kötü meziyet vardır. Onları kapatmak için yalan söylüyordur. Mekkel müşriklerin ve günümüz peygamber mümkirlerinin şunu ispat etmeleri lazım. Muhammed 40'dan önce de yalan söylüyordu. Bu adam sadece yalancının tekiydi. 40 yıl yaşadı. Ondan sonra da söyleyebileceği en büyük yalanla da ortaya çıktı. Bunu ispat etmeniz lazım. Bunu ispat edemezseniz ki edemeyeceksiniz. Yaktı insanlar ve taşlar olan cehenneme hazırlanın. Bunu ispat edin. Kul hâtu burhânekum in künnüm sadıgîn. Eğer sadakat ehliyseniz hadi bunu ispat edin. Bir, bunu ispat etmeniz lazım hocam. İki, Muhammed bin Abdullah yani sizin o inkar ettiğiniz Muhammed hocam Sadece yalan değil, diğer kötü hasiletlerini de ortaya koymanız lazım. Diğer kötü hasiletlerini de ne yapmanız lazım? Ortaya koymanız lazım. Başka yalanlarını da bulmanız lazım. Bir adam bir tane yalan söyler mi hocam? Yani mesela ben sadece ticaretimle ilgili yalan söylüyorum. Ama sosyal hayatta hiç yalan, böyle bir şey yok. Yalancı her alanda yalan söyler. Bu adam peygamberlik alanında yalan söyledi mi? Tamam söyledi. Başka alanlarda da yalanlarını bulacaksınız. Bir, başka alanlarda diğer kötülüklerini Bulmak zorundasınız. 2 bunu bulamadığınız sürece, yani bu adamın, bu hasletlerini bulamadığınız sürece bu adamın risaletine ne yapacaksınız? Kuzu kuzu boyuna yiyeceksiniz. Ya evet doğru bu adamı Resul biz kabul etmiyoruz deme. Şerefini, şahsiyetini, onurunu göstereceksiniz. Bunu göstereceksiniz. Ya da evet bu adam Resul'dür biz de buna. Tabi oluyoruz diyeceksiniz. Biz hiç kimseden zorla Peygamber'e tabi olsun bunu beklemiyoruz hocam. Kimseden, yani Kimseye bunu dayatmıyoruz. Kimseye bunu beklemiyoruz. Ama doğru bilgi hangisidir diye tartışıyorsak şahsiyet bekliyoruz. Karakter bekliyoruz. Sen Peygamber'i inkar ediyor musun ya yani inkar edin. Tamam gel kardeşim oturalım konuşalım. Tarihe inanıyor musun? İnanmak zorundasın. Şunu diyorsan Muhammed yalan söyle diyorsan tarihe inanıyorsun. Çünkü Muhammed'de kabul ettin Kur'an'da kabul ettin. O zaman o tarihi verilere göre tartışacağız seninle. Muhammed bin Abdullah 40 yıldır, 40 yıl boyunca bir tane yalan söylemiş mi? Bunu göstermek zorundasın hocam. Öyle yalancı demekle olmaz. Sadece yalanını değil, bir alanı değil, diğer alanlarda da yalanını göstereceksin. İki, hocam üç, diğer kötü hasletlerini göstereceksin. Bu adam vefasızlık yapmış mı? Yapmamış. Düşmanına dahi haddi aşmış mı düşmanlık yaparken? Aşmamış. İnsanlara kandırmış mı? Kandırmamış. İnsanların malını almış mı? Almamış. İnsanların malını almamış. Ha, bu adam mükemmel bir adam. O halde bu adam niçin yalan söylesin? İşte hocam. Kalem suresinde ayette ve inneke la'ala hulqin azim ayet. Ve inneke Kalem suresi. Ve inneke la'ala hulqin insan Suresi değil hocam. Kalem suresi. Nun vel kalem ve masturun dur hocam. Sen de beni şey yapma. Eee La tusahini diyor. Anlatayım mı? Bir gün ee, bir adam geldi. Herkese kafir diyor. Bu arada muhabbet olsun. Herkese kafir diyor. Böyle o kafir, bu kafir, o kafir filan. İyice ortalık karıştı. Bizim Muhammed Hoca onun önüne bir metin koydu. İmam Nebevi'nin Müslüm Şerhinden. Oku dedi. Adam başladı okumaya. Ve kavlihi diye başladı. Ve kavluhu diye başlayacak. Muhammed Hoca da İyirap Ustası. Dedi yanlış okuyun. Ve kavlihu diye başlayacak. Adam bir öfkeye La tusahini dedi. Beni tahsiye etme dedi. Ben de dedim ki fakat kefer. kim onu tavsiye ederse kafir dedim. Bir başladı millet gülmeye. Neyse bu da esprimiz olsun hocam. Velhasıl kelam Kalem suresinde Allah subhanehu ve teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sen yüce bir ahlak üzerindesin dedi. Mekkeli müflikler gelip de şey diyemedi. Hayır bu böyle değil diyemedi hocam. Bu böyle değil diyemedi. Yani bu ayet şu demek hocam. Eğer Muhammed yalancıysa onun ahlaksızın ortaya koyun. Eğer o ahlak timsali ise o peygamber bit, O ahlak mümessili ise ahlakın zirvesindeyse siz ona emin dediyseniz hiç yalan söylemez dediyseniz güvenilir dediyseniz malınızı ona emanet ediyorsanız kızınızı çoğunuzu çocuğunuzu ona emanet edecek kadar ona güveniyorsanız kendi aranızda konuşurken bile onun ahlaki hususiyetini dile getiriyorsanız ki sıraya gittiniz ki sıraya sorduğu zaman onun hakkında kötü bir kelime söyleyemediniz. Söyleyemediniz. O zaman onun resullüğünü, onun ne yapmak zorundasınız, kabul etmek zorundasınız. Hocam biraz önce de söylediğim gibi onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın peygamber olduğunu biliyorlardı. Biliyorlardı. Bilinmez olur mu ya? Böyle bir adam yani böyle bir adam peygamber olmayacaksa kim olacak? Peygamberlik müessesesini kabul ediyorsunuz. İbrahim'i kabul ediyorsunuz. İsmail'i kabul ediyorsunuz. Onun çocuklarsınız. Bir peygamber bekliyorsunuz. Bir adam çıkıyor hayatı boyunca hiç yalan söylememiş. Yalan söylemediği gibi yalanın dışında diğer kötü hasletleri de yok. Ve bu adam ben peygamberim Allah bana vahy oh, ediyor demiş. Ya kabul edeceksin ya reddedeceksin. Kabul edeceksen delillerin güçlü bu adam hiç yalan söylemedi. Muhammedül Emin bu. Reddedeceksin hocam yalancılığını ispat etmek zorundasın. Onun yalancılığını bir kere dahi yalan söylediğini ispat edeceksin. Bu değişimin nasıl olduğunu ispat edeceksin. 40 yıl boyunca dost doğru olan adam bir anda nasıl değişti? Bunu ispat edeceksin. 3. Yalanın dışında da kötü hasretler olduğunu ispat edeceksin hocam. Böyle yeter inşallah. Tamam. Peki. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.